Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil murselin Muhammedin ve alâliye sahibin ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz sizlere vaat ettiğimiz üzere Rabbim muvaffak buyurdu bugünü itibarıyla bundan sonra her pazartesi saat 18.45'te yani işte akşam 7'ye çeyrek kala hadis-i şerif dersleri yapacağız inşallah. Bu hadis-i şerifleri Hangi kitaptan okuyalım diye düşünürken, başlayalım diye, e, bazı isimler aklımda vardı. İşte Feyzul Kadir mi yapalım, Mişkatül Mesabihi mi yapalım vesaire Sonra, Efendi Hazretlerimizin hiç elinden düşürmediği, kütüphanesinden eksik etmediği, en çok iyi intibar ettiği kitap, Hafız Münziri Hazretlerine ait, el bu ve terhi isimli eserdir. Tefsirlerden nesefi yandan ayırmazdı. Hadis-i şeriflerden tergibi teribi yandan ayırmaz, Tasavvuftan mektubatı yandan ayırmazdı. Hep yollarında, yolculuklarında, her zaman devam ettiği ve amel ettiği kitaplardır. Bu itibarla biz de tergibi terim derslerine başlıyoruz bugün itibariyle inşallah. Müellif hakkında kısa bir bilgi vereyim. Hafız, yani hafız demek hadis hafızı, Kur'an hafızı değil. <gülüyor> Kur'an hafızı bugün dolu, Yüz binlerce hafız var. Hadis hafızı kalmadı dünyada yok şu an. En az 600.000 hadis bilecek. 600.000 hadis bilecek, ravileriyle, ravilerinin, ravilerinin, ravilerinin hep geriden kendisine kadar isnatları bilecek, onların ahvalini bilecek vesaire. Yani bazı rivayetler tabii 100.000'le de oluyor hadis hafızı ama tabii kuvvetli en yüksek derecesi 600.000. bin e şimdi işte mesela Ahmed bin Hanbel Hazretleri 1 milyon hadis rivayet ediyor. İmam Buhari Sahih Bukhari'yi 600 bin hadisten seçtim diyor mesela. E demek 600 bin hadisi cem etmiş. Dolayısıyla Hafız Müziri de 581 Hicri 581'de doğmuş. 656 Hicri 656'da vefat etmiş. Yani 75 senelik falan bir ömrü var. İsmi Zekiuddin Abdul Azim yani azim büyük Allah'ın kulu. Babasının adı ilginç İbni Abdülkavi. Abdülkavi çok kuvvetli olan Allah'ın kulu. Evet. El Lakabı El Münziri. Ee, bu da o zaman da meşhur bir devlet olan Münziriler diye Elahmiyin diye geçen bir devlete Nispette olabilir veya bir şahsa nispetse alimler onu Efendim Çıkartamamışlar yani Münziri niye dendiğin sebebi Acaba işte terhip, terhip O şimdi benim aklıma geliyor kitapta görmedim ama Terhip korkutma ya vaaz ediyor uyarıyor o hadisleri ediyor Yani Uyarıcı manasında da Münzir zatı uyarıcıdır da O manaya da gelebilir mi acaba Şaban ayının başlarında 581 senesinde doğdu. Mısır'da doğdu. Babası esas Şam'dan gelmiş Mısır'a fakat babası da efendim yani sülale Şam'dan gelmiş ama babası da doğum itibariyle Mısır'da bulunuyor. Kahire'de 11 yaşında yetim kalıyor. O zaman demek Evlerin yakınında bir mescit var. O mescit Bezir ibnü'l-Furat mescidi. Oradaki imam, oradaki imamlar bizim cami imamını bırak, müftüyü bırak, Diyanet Reisini bırak. Bu ilme ulaşamaz hiçbirinin mümkün değil. O zamanki imam Ebu Sena Mahmud bin Abdullah bin Matruh el-Mısısiyye el-Mısriye el-Mukri el, el, -Musri el, -Mukri el diyor. Çok büyük bir alim yani. Ee, o zattan e, kıraat alıyor, hafızlığını bitiriyor. Ondan sonra tabi babası vefat ediyor ama o yine ilim meclislerinden geri kalmıyor. Civardaki evlerine yakın mescitten gelen alimlerden, şeyhlerden, velilerden istifade ediyor. Çok büyük makamlara erişiyor. Hadis ilminde İzzüddin el-Hüseyni isimli büyük zat diyor ki, hadis ilminde eşi benzeri yok idi. Hadislerin hükümleri, manaları, müşkil lafızları, garipleri, şesahileri, zayıfleri hakkında, iğrapları, elfazın ihtilafı hakkında ravilerinin marifeti, kimlerden rivayet gelmiş, onların cerh ve tadili, onların vefat yılları, doğum tarihleri, onların halleri, haberleri, kıssaları, bütün bu ilimler bunların hepsi yani bu saydığım şeyde üç dört beş tane ayrı ayrı ilim çıkıyor. Cerh tadil başlı başına ilim, ahkam başlı başına bir ilim, garibul elfaz başka başına bir ilim, marifetür ül ruvat başlı başına bir ilim, bunların hepsine imam idi, hüccet idi diyor ve Asla hurafe katmaz, asla araştırmadan yazmaz. Müteharrî, mütesebbit yani çok araştırma yapan, inceleyen rivayetlerinde ve nakillerinde çok e, dikkatliydi. Şeyh Ebu'l-Hasen-i Şâzeli Şâzeli tarikatının kurucusu Şafili diye de geçiyor fasıhte. O, o büyük veli, Evliya'nın reisi yani, reislerinden. Ne diyor ma alal veci ardun ma ala veci al fil hadis ebhami meclisi şeyh zekiyeddin dünya üzerinde şeyh Yüttin, yani hafız münziri'nin okuttuğu hadis dersinden daha parlak daha nurlu dünyada bir ders meclisi yoktur. Oradan daha anlıyorum yani efendi hazinemiz niye bu kitaba değer verdiğini. Çünkü tarikat şeyh Burhan Şazeli Hazretleri de demek tasavvuf elim manevi büyüklere bu işaret geliyor Çünkü artık onun takvalığı zühtü ver İni Halen meşhur ve feyat sahibi Mısır'ın hafızıdır diyor yani Mısır dünyanın ilim yatağı o zaman ora hafızı ise dünyanın en büyük hadis hadis hafızı İmam Zebi diyor Allahame hafız muhakkık Allah, Allah ondan daha büyük hadis hafızız onun döneminde yoktu tacuddin Sübki, meşhur Şafi ulemasının büyüklerinden Tabakat-u Şafii el-Kübra isimli eseri var, bizde de var, onda diyor el-hafızul-kebirul-veri'uz-zahid-u-zekiyyud-din, büyük hadis hafızı, e, takva sahibi, züht sahibi, veliyyullah, kolay kolay denilmiyor, ya? Ta'cuddin-i Sübki diyor bunu, Allah'ın velisi, vel-muhaddis an-resulillah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Hadislerini nakleden, turtecer rahmetü bi Adını ansan Allah'ın rahmetini bekle diyor. Bir de düşün onun hadislerini okusan ne olur? Hafız Münzir'in adını ansan ismiyle rahmet umulur. Ve tenzelu rıda rahmani bi duai. Duasını alsan Rahman'ın rızasına kavuşulur. Kâne gadû tiye'l ve Vera' ve takva. Takva haramlardan sakınmak. Vera' şüphelerden de sakınmak. O öyle büyük ölçekle kendisine nasip verilmişti ki ve nasibel vâfirah min el Fıkıhta en büyük nasibi var. Ve emmel hadis. Hadis ilminde kendi döneminde ondan büyük hadis hafızı olmadığı da şüphe götürmez. Ve farise ekrani. Leul kademur râsıha fî marifet sahih hadis müsse Demin dediğim gibi hadis şeriflerin zayıfleri, haselleri, mütevatirleri, sahihleri hakkında İsmail-i Rical öyle bir zekası vardı, öyle bir ilmi vardı eşi misli menendi yoktu. İmam Şubki Hazretleri diyor ki Şeyh Ez-Züddin Abdüsselam sultan Ulama, alimlerin sultanı oğlun. ez İbn Abdüsselam Şam Şerif'teyken hadis derslerine az gidermiş. Kahire'ye gelince Efendim bu adetin terk etmiş devamlı Şeyh Hafız-ı Münzir Hazretlerinin derslerine katılırmış ve dinleyen ders okuyan talebeler arasında o da dinlermiş. Halbuki alimlerin sultanı Zaten dermiş dermiş o gelince yani fıkıh meselelerinden o varken bana bir şey sormayın dermiş. İ Ebu Şekir-i Şirazî'nin etten bir isimle eseri var. Şafii fıkhında çok yüce bir eserdir. Ona şerh yazmış. Artık şiir ilminde, edebiyat ilminde hangi ilim derseniz hafız müziri. Kendisinden iki beyt nakledilmiş. Şiir ilminde, şiirleri çok cem etmiş, toplamış, şairlerden de yazmış ama kendisi iki beyt yazmış. Kendi adına şiir olarak. O beyti de teberrüken okuyalım. اِعْمَلِّ نَفْسِكَ صَالِحًا tehtefil, تَحْتَفِلْ qilin fil فِي ve qali. فَالْخَلْقُ لَا يُرْجَا اِجْتِمَاءُ قُلُوبِهِمْ la بُدَّ مِنْ مُسْنِنْ ve qali. Ne diyor? Sen salih ameller işlemeye devam et. O şöyle demiş, bu böyle demiş, milletin laflarının ne olacağına hiç itibar etme. Bu insanların kalplerinin bir adamda iyilikle toplaşması beklenemez. Mutlaka seni seven de olacak, sana söven de olacak. Sana kızan da olacak. Meteden de oldu. Yani şimdi beni herkes nasıl sevsin? Seven de var, çöven de var. Onun için sen boş ver kim sevmiş kim sevmiş. Sen salih ameller işte hazırlığına bak diyor. Çok güzel bir şiir. Evet, haramlardan sakınma, tevazu, alçak gönüllülük, züht dünyaya karşı meyilsizlik ve ilgisizlik, dünya metaandan tekallül yani çok az istifade, tedeyun yani dindarlık, takva o kadar bu işlerde zirveydi ki zaten e, evliyaullah'ın bu kitabı tercih etmesinin bir sebebi de olur. Hadis kitabı yazan dünyada ulema var ama niye onunki makbul oldu? Mesela Tergibi Terip denince e, kendisinden önce de Tergibi Terip yazanlar var. İsmailis Fahani'nin Tergibi Teribi var. Bende de mevcut. Ondan sonra İmam Medini'nin Tergibi Teribi var. Bir bazı diğer alimlerin yani kendisinden önce ya, bu hususta yazmış. Alimlerin tergib-ü var. Ama niye onun kitabı çok muteber oldu, bütün dünyaya yayıldı? Mesela e, bu işi incelerseniz, sahibi ü ve terip. tergib-ü terib, terib sahibi. Tergib-ü terip sahibi dediğin zaman bir tek hafız müziri diye anlaşılıyor. Yani zaten hafız müziri de, demiyor. İsmi geçeceği zaman ne diyorlar? Kitaplarda sahibi ü tergib. sahibi böyledir. Halbuki ondan evvel 4-5 tane tergib-i yazılmış tabi, daha da olabilir, bizim anladığımız, bize ulaşan kadarıyla. Efendim, Humeyd ibn-i ibn -i -i Kuteybe el Ezdi'nin tergib bu teribi, sonra İbn-i Cüye'nin tergib-i teribi, Ondan sonra İmam Beyakî'nin tergib-i teribi, İbn-i tergib o da bizde basılmış var. Evet. E bunların hiçbirinde tergib sahibi diye söylesen hatırlanmıyor onlar, ama tergib sahibi deyince hafız müziği hakkına geliyor. Demek ki allah Teala kitabına ne vermiş? Kabul vermiş. Bu da Allah'ın dindeki makbuliyetine delalet eder. Bir. İkincisi, bunun sebebi ne olabilir? Zühtü takvası olabilir. Çünkü şüphelilerden medrese-i kamiliyede Mısır'da yani 20 sene ders okut. Hiç medreseden çıkmadan. Bir tek cuma namazına çıkmış. Cuma namazı dışında hiçbir yere Çıkmamış, haramlardan o kadar sakınmış ki yani en ufak bir şüphe olsa, hafız dimyatı anlatıyor. Hafız dimyatı talebesi. Koca hafız dimyatı yani. O da onun talebesi. Diyor ki bir kere diyor hamama gitmişti. Hamamda ona bir hararet vurdu. O hararetten dolayı dayanamadı, çıktı. Çıktıktan sonra artık da çok düşüyor ya bu sıcakta. Yürüyecek imkanı kalmadı. Yola yattı, düştü. Bir şeyin kenarında, dükkanın önünde düştü yola. Dedim ki diyor, efendim yolda yattınız, yoldan kalkamıyorsunuz. Şu kenarda, dükkanın kenarında bir oturma yeri var. Oraya oturtalım sizi, uzandıralım sizi. O vaziyette Artık can havliyle nefes alacak hali yok, yürüyecek hali yok, düşmüş yola. Ne demiş? Bir gayri izin sahibi, keyfe koy. Sahibinden izin almadan nasıl ben oraya uzanabilirim? Hadi yol umumun, onun için yola yuvarlandım. Sahibinden izin almadan nasıl adamın dükkanının kenarındaki efendim sedire uzanabilirim? Şüpheden sakınmaya bak. Ölüm döşeğinde olsalar Şüpheli işten sakınmaya bak. Halbuki sahibi görse belki elini ayağını öpecek, aman efendi hazretleri diyecek ama sahibi kim bilmiyor? İzin almadan bu nasıl olur? Şimdi ne zamana geldik? Hacısı hocası hep düşmüş efendim kul hakları içerisine He, helal soran yok, haram soran yok, şüpheli soran yok. Sabaha kadar teheccüd akşama kadar tarikat dersi yapan adam ticarette, alışverişte, borç almada, ödemede, günü gelende Efendim sözde durmada vesaire, hesap ettiğin zaman vera nerede kalmış, Hara, şüpheden sakınmayı bırak, takva bile kalmamış. Haramdan sakınan bile kalmamış. Bu bana helal deyip götürüyor, amuduyla götürüyor. Armudu çöpüyle sapuyla yiyor ya. Yahu biraz ihtiyat et ya. Bu bana helal mıdır, değil midir? Kendine göre de hocalar buluyorlar kafalarına göre. O hocalar da onlara yalan yanlış fetva veriyorlar ahiret defa vallu onlar da saptılar bunları da saptırdılar ne olacak bu memleketin milletin hali bu İslam ümmetinin hali Allah'ım ıslah eyle ya rabbel alamin evet Allah Teala'dan o kadar korkardı diyor İbnü Dakikul Eid kim İbnü Dakikul Eid biliyor musun Kazil Kuzat Fıkıh'ta ondan ileri zirve yok kadıların kadısı Mısır'da. Ki Mısır, İslam aleminin merkezi o zaman ya bunu çok eski konuşuyoruz daha İstanbul falan fethedilmeden evveli konuşuyoruz çok eski Kazıl Kuzat İbnu Dekağirler de onun talebesi hafız müziri o kadar Allah'tan korkardı diyor devamlı efendim e, doğruyu arardı diyor benden çok daha dindardı diyor İbnu benden çok daha dindardı ki o da o da çok mübarek müzat Muhammed ibn Ahmed Surah Şatibi diyor ki Alim, amil, hafız, Fahrul Huffaz. Bütün hadis hafızları onunla iftihar eden, Kıdvetül Muhaddisin, hadisçilerin zirvesi. Allah, Allah, önderi, reisi, rehberi. Ya. Veferatü'l-Ayan kitabında İbn Khallikan kimseye bunu dememiş. Hafız Allame böyle bir laf çok az kullanmış yani. Şeyh hakkında kullanmış. Hafız Zebi, Şeyhül İslam diyor. Şeyhül İslam ne demek? dindarlığı çok sağlam. Hangi hocaya yani eski alimlerde de bu kadar metinü diyaneti dindarlığı çok sağlam herkese denmez. Ki o o zamanın adamları demez. Zaten Zeybilerin hepsi, bunların hepsi çok dindar. Şindikiler onların yanında müsrif. Evet, Zanüşük çok ibadet sahibi, teverruin son derece haramlardan sakınması ve celal, heybet, azamet sahibi. Ya. Yani ne dersen de o kadar büyük insanlar onu etmişler Ömrü hayatını ilimle geçirmiş. Darül hadisi kamiliyede ders okutmuş. Çok kıymetli bir oğlu, muhaddis, fazıl, hadis alimi bir oğlu varmış. O da onun hayatında vefat etmiş. allah Teala evlat acısı göstererek hasenatını katlamak murat etmiş. Ya ilme ne kadar meraklar, derse ne kadar meraklar, talebeden ayrılmama, bir an bile zikirden, ilimden kopmamak için, medreseden çıkmamak için oğlu vefat ediyor. Oğlu hem de faziletli muaddis yani hani böyle büyümüş, yetişmiş çok da küçük de değil. Böyle bir oğlu vefat ediyor da medresenin içinde cenaze namazını kıldırıyor. Medresenin kapısına kadar teşhiyede bulunuyor. Cenazeyi uğurluyor. Sonra iki gözünden yaşlar akarak evdatüke ya velediyallâhe Ey oğlum seni Allah'a emanet ettim diyor da medresenin kapısından bile mezarlığa çıkmıyor, gitmiyor. 20 sene çıkmamış çünkü. Sadece cuma namazı farz diye çıkmış. Hani cuma namazı medresenin kılınamıyor ya toplu büyük camide kılınması lazım. O düşün. Ne adamlarmışlar ya. Ne velilermiş bunlar ya. Bunlar da din ve diyanet, ilim, amel, ihlas, talebe okutmak, Aşkı ve şevki, yani ana-baba sevgisini, evlat, hanım, eş sevgisi, hepsini geçmiş Adam bunlardır ya. Onların kitapları muteber. Onların eserlerini biz okuyacağız size inşallah. Her pazartesi bu dersi takip edin. İsmi anıldığı yere rahmet yağar diyor ya. İmam-ı Hazretleri görmüyor musunuz? Evet. Yani size ne diyoruz? Talebelerinden bahsederken yani İmamüddin Şerifüddin Dimyati kadınların kadısı i̇bnüd aitler talebesi olan Rizzüddin Sultanü'l-Ulema Hazretleri Rizzüddin İbn Abdüsselam Rizzüddin İbn Abdüsselam gibi zatın derslerine katıldığı iştirak etti. Bir zatı daha fazla ne kadar metedebiliriz? Şimdi birinci hadis-i şerife başlıyoruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri tamamına ermeyi nasip eylesin. Tabii ki bu eserde hadis-i şerifler çoktur. Ben ilk hadisi okuyacağım. Sırf e, vaktimizin el verdiği kadar haftada bir bu derslere devam edeceğiz. Yani sırf bu ciltte daha da devam ed ediyor tabi. İkinci, üçüncü ciltleri de olabilir. 1427 hadis-i şerif, 1427 hadis-i şerif bu ciltte var. Tümünü şu anda malumatım yok. Diğer ciltlere de bakarım da öyle söylerim bu eserde ne kadar hadis-i şerif olduğuna dair. Şimdi biz ilk hadis-i şeriften başlayalım. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من الله فهو السديد السعيد ومن ضله فهو الطريد البعيد ومن ارشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما وما هجس وما كمن وهو أقرب إلى كل مريد من حبل البريد قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين فريق في الجنة وفريق في السعير İnne rabbeke faalul limayurid. Korku ve sevgi ile Allah'a yönelmek. Yani bu e, kitabın biadatidir, hadis-i şerif değil. Hamd ve senalarda bulunduktan sonra Allah Teala yarattıkları mahlukatı iki kısma ayırmıştır. Bir fırka cennetliktir, bir fırka cehennemlik olacaktır. Rabbin dilediği hakkıyla yapandır, kimse itiraz edemez. Sevaplı amelleri Rabbim teşvik etmiş. Yani terghib. Kitabın adı ne? Et-Terghib. Teşvik etmiş. Namaza teşvik, zikre teşvik, duaya teşvik, sadakaya teşvik, hacca teşvik, umreye teşvik, ilim meclisinde oturmaya, dinlemeye teşvik, teşvik ve azaplarından terhip etmiş. Faizden korkutmuş, içkiden korkutmuş, zinadenin günahlarını beyan etmiş, namazı terk eden niye? Korkutmuş. Azabıma gelmeyin diye. Evet. Artık iyi amel işleyen kendi karına yapmıştır, kötülük işleyen kendi aleyhine işlemiştir. Ama Rabbukü Vallaamilü'l Abid, sen Rabbin, Habibin buyuruyor ya Kur'an'dan, ahatlar iktabas etmiş, kullarına zerre kadar zulmedecek değiller. Ahmedu wa waheilul Hamdi wa al Tamjid, ve eskeru wa eskeru ladehi min asbab al Muzid, ve eshedu Allā ve alada rujatü l Tawheed fi dar <gülüyor> al Qur'ar Eşran vamen azlat ismawa qallat al-bayd sallallahu taala alayhi ala ashabihi ul-maunu taala al-ta'id salatan daimatan fi kulli haynin tammu wa tazid la tanfadu ma damat al-dunya la şimdi burada e, başlığını kitabın yaptık. Diyor ki bu Davud'un muhtasarını yazdım. Hilafiyat kitabının muhtasarını imla yazdım. Selef'in mezhebini yazdım allah Teala'nın nimetiyle bazı eserler telif ettim. Sonra e, züht ve takva ile muttasıf olan, ilim ve amele yönelmekle muttasıf olan bazı âli himmetler sahipleri, talipler yani talebelerim e, bir kitap yaz dediler. Tergib-i hususunda cami olsun. Yani müjdelere teşvik ve azaplardan korkutma hususunda bütün kitapları toplasın. İsnatların zikriyle ve kesreti talil ile tatvilden Mücerred olsun. Yani birçok hadis kitaplarında isnatları zikrediyor. Isnatlar çok satır tutuyor. Yani işte ben şundan, o şundan, o şundan, o şundan, bazıları 6, 7, 8, 10 ravi. Her hadiste. E bin, bin tane, iki bin, üç bin hadis düşün. E, ravilerle e, yani kaça, kaça çarpacaksın. Onun için isnatları zikretme. Biz sana güveniyoruz. Sen altına kaynağını söyle yeter. Efendim, ''Cerh, tadil, ta'lil, bunlara girme, ee, uz çok uzun olmasın ama bu konularda camiyetli olsun.'' dediler. Ben de onların, yani benden e, bunu talep eden talebemin niyetinin sadık olduğunu, içinde ihlas olduğunu e, anlayınca allah Teala'dan hayır talep ettim, yani istihara yaptım. Sonra bu kitabı yazdım. Hacmi küçüktür diyor, bize göre yıllar sürer bu bitirmek. Ama ona göre tabi hacmi küçüktür diyor, ilmi boldur diyor. Diğer kitapların hepsinde dağınık, dağınık olanların tümünü topladım diyor. Evet. Ve böylece e, bu kitabı telif ettim diyor. E, telif ettiği kaynaklar içerisinde İmam Malik'in muvattağından, İmam Ahmed'in müstediğinden, Sahih Bukhari'den, Sahih Müslim'den, Ebu Davud'un Sünen'inden, Ebu Davud'un Merasil'inden, Tirmizi'nin camiinden, İmam Nesehînin Şüneni Kübrastan, Amelül İyam ve Leylesinden, İbni Mace'den, Taberani'nin Mujem Kebir Mujem muzam Muza Musagirinden, Bu Yalal Müstedinden, Bezdar Müstedinden, İbni Hübbanı Sahinden, Hakimi Müstedrekinden aldım diyor. Böylece efendim bu kitaplardan bir cem yaptım, derleme yaptım. Yani bunlarda bulunan terhi bu terhiple ilgili yani. Hepsini değil bu terhiple ilgili öbür türlü, sadece Sade Bukhari'de sekiz bin hadis var. Onu demiyor. Yani teşvik ve korkutma. Teşvik, salih amellere ve sevaplara teşvik. Terhip, korkutma. Bak içki içen cehennemde azabı şu, işte gıybet edenin belası bu. İşte zinaden ahirette şöyle yanacak, bu usulta varit olan hadis-i şerif ve rivatler. Tergîbu terhipte ne varsa bu kitaplarda hepsini topladım diyor. ''Ve böylece sizlere bu eseri hazırladım.'' diyor. ''Vallâhul ee, müste'an, ilim, amel, ihlas kazanmak için yardım istenecek ancak Allah'tır.'' diye tabi ben e, tümünü, e, mukaddimenin tümünü size tek tek tercüme etmeme hacet yok. Maksat asıl olsun, mevzu bundan ibarettir. Bu kitabın tehlif sebebini söylemiş olduk. Şimdi Birinci kitap Tergibu u terim kitabının ilk bölüm yani buradaki kitap kitabın içindeki kitap. Yani o ne demek? Mevzu olarak düşünelim bunu. Birinci mevzu Kitabul ül İhlas, İhlas kitabı. İhlas ne demek? Yaptığını ancak Allah için yapmak. Gösterişten desinler, beğensinlerden uzak durmak. Kalbinde de Mevla'dan gayrı bir şeyi Hedef olarak belirlememek yani. Hani namaz kılıyorsun ama işte şu da görürse iyi olur gibi bir şey koydun mu gizli şirk. Tabi dinden çıkmazsın ama gizli şirk işte riyaya girersin. Bu da tehlikeli. Ettargi bu fil iklasi ve sadqi ve niyeti salih. Şimdi birinci kitabın efendim e, birinci babı. Neymiş? Yani kitabın da babları var. Birinci kitabın birinci babı burada buraya kadar 25 hadis-i şerif var. Birinci kitabın birinci babında. İhlas meselesi. Bu birinci babın adı neymiş? İhlas, yani yaptığın amelleri Allah'a halis kılmak. Sıdk, doğruluk. Doğruluk, dürüstlük, yani özün sözün bir olacak yani. Niyet ettim Allah rızası için diyorsan, Allah rızası için niyet ettin ama araya da kaç kişi işte ortak ettin. O görsün, bu beğensin. Sevindin, o millet görürse mutlu oldun. Bu nasıl iştir ya? O zaman Sıtkı yok yani sözün başka, özün başka. Kalp bir yere gitmiş, dil başka bir şeyden bahsediyor. O zaman dürüstlük yani samimiyet, Madem Allah rızası için yapılacak iş niyet ediyorsun, sadık olacaksın. Ve niyet-i hadi salih niyet. Ne demek? Niyetin düzgün olacak. Bunlar yani manalar bir yere vuruyor. Niyetin düzgün olacak. Sen haccan için gel. Allah rızası için gelim şu budur. Ama falan adamla da orada buluşacağız. Ona da Hindistan'a ihracat yapacağız. İşte, yani i̇şte İstanbul'da buluşmaktansa zaten o da oraya hacca geliyormuş, orada görüşelim, o arada da işte sözleşmeler imzalarız falan filan. Mesela niyet biraz karışık kuruşuk oldu yani. Niyet çok mühim, niyet salih olacak. Bu hususta bu bab, şimdi burada kendisi zaten çok şerh yapmaz. Biz anladığımız kadarıyla size anlatmaya çalışacağız. Takıldığımız bazı şeyler olursa zor hadis-i onları şerhlere bakarız. Anibni Ömer'e radıyallahu teâlâ'nüma Yani İbni Ömer'e kadar Hafız Münzili'nin senedi var. Ama onları şey uzatmıyor. Yani ben şundan, o şundan, o şundan... İbni Ömer, Abdullah ibn Ömer biliyorsunuz radıyallahu teâlâ'nüma, Hazreti Ömer'in oğlu dört Abdullah'tan biri sahabe arasında en çok hadis-i şerif rivayet eden Dört beş sahabeden biri. O rivayet ediyor. Semihutu Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme ya oğlu, ben kainatın efendisinin şöyle buyurduğunu işittim. Yani ben duydum kulağımla diyor Resulullah buyuruyordu. Ben de dinledim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok önemli bir hadis-i şerif. Mevzu olarak bazılarınız bilebilirsiniz. İntalak 3 neferin. 3 kişi yola çıktı. Yani geçmiş ümmetlerde efendim bizim ümmette değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerden bahsediyor. Üç kişi sizden önce olanlardan yani eski peygamberlerin ümmetlerinden hangi peygamberin dönemi ümmeti onu bildirmiyor Hatta gece oluşu yani tabi eskiden böyle şey yok benzinciler şunlar bunlar yollarda duraklar yok ki e ne yapacak işte bir mağara gibi yerlere sığınıyorlar gece sonra uyanınca yola devam ediyorlardı Gece'nin ulaşması kendilerine, onları ne yaptı? Bir mağaraya sığındırdı, mecbur etti yani, sokuldurdu. فَدَغَلُوْهُ Onlar da mağaraya girdiler. Bunu Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İyi dinleyin, tam dinleyin. Çok büyük iş var burada, ihlas üzerine. Mağaraya girdiler, istirahat edecekler, yol, yol yorgunluğu zaten o zaman hep gidiyor. Kilometrele 10, 20, 30 hiç bir şey değil. Şimdi bir üç kilometre gidecek, Hışırımız çıkıyor. O yorgunlukla uydular, girdiler. Fen hederat düştü Sakratin minel cebel Dağın üstünden bir kaya küt aşağı yuvarlandı. Şimdi yuvarlanıyor yollara bile düşüyor işte ana caddeler. Fesedet aleihim ulgara, fesedet kapattı aleim onların üzerine neyi? El-gara. Mağarayı kapattı. Şu mağaranın ağzı var. Bir kayalık canı var yani. Kayada büyük de olabilir. Mağaranın ağzı geniş bile olsa, büyük kaya düşerse kapattı. Hiç çıkma imkanı yok. Kayayı da oynatacak güçleri yok yerinde. Çünkü büyük kaya düştü. Fakalu <gülüyor> eyvah. Yağmurdan kaçtık Doluya tuttuk. Dışarıda duracağız. Yok ıslanmayalım, yok Canavarlardan korunalım falan bir hesap yaptık ama şimdi tam açlıktan, susulluktan burada, nefessizlikten öleceğiz. Herkesin başına gelebilir ya. İnsan e, depremde kalıyor göçük altında. Günlerce, aylarca kala, kala, kalıyor. Ölme işte durumuna döndü işte şimdi. Kim bulacak da çıkaracak onu? Ne kadar göçük altında ölen olmadı. Aynı bunun gibi bir durum, kapalı yerde kaldı işte. Asansörde kapalı kaldım. Çıkamıyor. E sonra e kimse onu bulamadı. Veya inşaattaydı. Düştü altına. Ondan sonra çıkaramıyorlar. Günlerce kalabilir. Haberleri de olmayabilir. Bazı öyle metruk inşaatlar var falan. Adam kaldı orada. Ne olacak şimdi? Bizim de başımıza gelebilir yani. İlla mağaraya girmemiz gerekmiyor. Deprem, göçükler hepsini biliyorsun. Fakalu. Şimdi bu üç kişi aralarında oturdular, ölümü gözleriyle gördüler. Hadi bakalım. Ölümü gözüyle görmek buna denir işte. Yoksa pat diye kalp krizinden öldü. O bir şey anlama. Yani azabı varsa Azrail Aleyhisselam ona azap ediyor. O ayrı bir şey. Ama ölümün öncesinde öleceğini görmedi. O da ayrı bir azap. Dediler ki şimdi biz burada öleceğiz kalacağız. Burada ne bizi kurtarabilir? Bir şey kurtaramaz. Telefon yok, telgraf yok, hiçbir şey yok. Şimdi bile telefon olsa, dağda mağarada kalsa efendim şimdi bile o dal şeyler, ne onun adı? Sporcular, tırmananlar falan. İkide bir haberli, milleti de meşgul ediyorlar. Ne çıkıyorsunuz tırmanıyorsunuz da oradan? Ona sonra helikopterler helikopterler, canları çıkıyor adamların. Kurtarma ekipleri. Kurtarma ekipleri de orada helak olacak az daha ya. Tağın, kovuğunda, oyuğunda gidiyorlar, onu buluyorlar. Sen... Nasıl çıkıyorsun oraya ya? Tehlikeli, te şeyli işler. Ondan sonra milletin başına efendim, mesuliyet geliyor. Onlar da, işçiler onu kurtarmak için zavallılar, uğraşıyorlar. Şimdi... Buradan bizi kim kurtaracak? Şu anda helikopter diyorum sana ya. Cep telefonu var. Adam telefon edemese bile kırığı çıkı. Telefon fırladı gitti bir tarafa, oradan şarjı bitmediği sürece şarjından bölgesini tespit ediyorlar yani nerede olduğunu telefonun sinyalinden tespit ediyorlar hatta belki sinyali bitse bile o içindeki cihaz var ondan bile tespit ediyorlar mı bilmiyorum yani şu anda o kadar imkanlar var yine günlerce adam bulunan böyle Muhsin abi rahmetullahi aleyh ya o tabi kasıtlı mıydı neydi bilmiyoruz ama bu kadar telefonla, adam canlı telefonla konuştu ölmeden evvel Arıyor biz şuradayız işte düştük düştük. Hala bulamadılar. Üç gün bulamadılar mesela. Yani, acayip iş. Şimdi burada bizi kim kurtarır? İnne la vüneccikum karar verdiler. İnnehu şağın. Tikkat. La sizi kurtaramaz. Minadi sakrati sahrat i illa en ancak Allah'a dua etmeniz kurtarır. Bugün de aynı mı? Aynı. Yok teknoloji gelişti bilmem ne bilmem. Seni bulana kadar onlar canı çıkar. Ulu dağda düşüyorsun bir tarafa, seni bulana kadar ölen bile var Bulun, bulunamıyor. bir salih hayamalikum amellerinizin salih olan amellerimizin dolu bozuğu var. Onlarla nasıl dua edeceğiz? Onlara arazi yapacağız, yüzüsü ürmetine isteyeceğiz. Amellerimiz berbat. Namazımızın bile yüzüsü hürmetine istenecek şekilde ihlaslı namaz kılamıyoruz ya. İşte hangi amelin salihse Allah'a dua edeceksiniz, o dua'dan başkası kimse kurtaramaz. Eski ümmetlerden yani öyle dindar böyle fetret devrindeki din kitap bilmeyenler değil bunlar. Onun için dedim ya hangi peygamber ümmeti bilmiyorum ama e yani hadisin şerhlerinde de yoktur bu olacak gibi de bir şey değil. Çünkü Rasulullah'a söylemediyen kimse bilemez bunu şehlen olacak değil. Işte, Lugat'a baksan göremezsin ki. Ama eski ümmetlerden yani. Allah kitap bilen insanlar. <gâle racülüm minum> Üç kişi var. Kaldılar kayanın içinde. İçlerinden bir tanesi dedi ki Allahümme işte oradaki Allahümme Sübhaneke Allahümme demeye benzemez. Biz namaza duruyoruz Sübhaneke Allahümme aklımız kırk yere gitmiş. Ama o kayanın içinde kayanın kapattığı mağaranın içinde seni Allah'tan gayri gören bilen yok. Duyan yok orada bir Allah dersin ki ihlas odur. Çünkü başka hiç kimseyi düşünmezsin. Düşünemezsin yine. Ki Kimden ne fayda var? Kaneliye Bevani Şeyhani Kebirani benim anam babam vardı. İkisi de yaşlıydı. Çok pirifani idiler. Ve kütüle ahbiqu qabla ehlen ve la malen. Ben onlardan önce yani anam babama süt içirmeden Efendim süt sağıp onlara getirip e, süt içirmeden evvel ne aileme içiriyordum ne de efendim diğer efradıma şey, çoluk çocuğuma içiriyordum. Yani hizmetçiler kastediyor. Vela malen dediği aileme de efendim çoluk çocuğuma da süt içirmiyordum. Vela malen mal dediği de rakik ve kadem yani maldan maldan kastı köleleri var, işçileri var, hizmetçileri var. Hiç kimseye herkese dem yasak. Hanımın bile içemez. Çocuğum bile içemez. İlk anam babam içecek. Onlar yaşlı. Fene abi beni uzaklaştırdı. Talebu Şecerin gelmem. Bir gün bir ağaç arıyordum. İşte ihtiyacım oldu. Ben Felem ürih aleyhima o ağacın peşine döndüm, e, gittim, e, orada o yolda vaktim çok geçti, felem ürüh dönemedim aleyhime, anama, babama, süt içiremedim, hatta nâma yani işte onlar da beni gece kaça kadar bekleyecekler, onlar da uyuyakalmışlar. Fakat ben tabii döner dönmez fe halebtülevuma e, onlar için sâdım gabbûkavuma sütlerini sağdım feveced geldim başlarına onlara baktım ikisini ikisinde uyur vaziyette buldum fekerituen akbika kablehu ma ehlen malen e şimdi ben onlardan evvel de kimseye içirmem adetim vardı çoluğuma çocuğuma veya işçime hizmetçime onlardan evvel süt vermek de istemedim felebistü o arada bekledim belki uyanırlar diye velka dehu alayadayye süt kasesi de iki elimde böyle yani demek ki biraz fazla bir şey İki elimde diyor, iki elimde tuttum çanağı bardak değil yani biraz büyük onların eski kaseler böyle şimdiki gibi küçük bardaklar olmayabilir ee, çanak elimde bekledim اَنْ تَفُرُسْتِي كَالْتَوْمَا uyanmalarını bekledim Hatta berikal الْفَجُرُوۜ imsak attı yani tan yeri ağrıdı, gün doğdu رَصْصِبْ <gülüyor> يَتْوَيْتَهُ دَاغَ مُنَا اَنْدَكَ دَمَيِّيهِ bazı rivahatlerde çocuklarım da açlıktan ağlıyorlar. Onlar da ayaklarımın yanına gelmişler. E, meleşiyorlar. Festehkavvâ Tam o anda tabii o ses gürültü olunca, çocuklar da ağlayınca falan. Anam babam uyandı. Feşeribâhı bu kavuma onlar sütlerini içtiler. Ondan sonra çoluk çocuğa içirdi. Ama ne kadar da bekledim. Belki kaç saat elinde süt, çanak, kase Bendim yani birkaç saatlik iş bu, imsak olana kadar bekledim. Bu kolay mı? Kim annesine babasına böyle bir şey yapmış bugüne kadar ya? Sen dersin, uyan, sen gelirsin, şşş, şimdikiler zaten, he ihtiyar! Allah muhafaza, moruk demesin de tövbe ya Rabbi. İhtiyar, kalk kalk, öleceksin açlıktan. Uyan, içireyim sana ben. Ne terbiyesiz hareketler! Böyle sert kaldırmalar, yatırmalar, Uyandırmalar. Bak nasıl bir evlatlık yapmış ki? Uyandırmak istemediğine göre. Ya bunlar uyanınca içiririm deyip gidip yatmamış. Yani odaya gitmemiş, oturmamış. Hani gidip orada sandalye da neyse sedir yere oturmamış. Elinde. Bu elde çok zor. insanı beş dakika, on dakika yorulur ya. Gece boyunca elimde tuttum diyor. Ve yatmadım diyor. Ey gidiyor ana baba hakkı. <gülüyor> ya Rabbi ben bu işi yaptım. Yaptım ama niye yaptım? Kim bana bir şey desin, beğensin, işitsin diye yapmadım. Eğer ben bunu senin rızanı bulmak için ve ermek için yaptıysam <gülüyor> Şu içine düştüğümüz belayı, bu kaya kap kapattık, mağaramızın ağzını kapatan bu kayayı, Bizden aç kaldır minadiy sakrati bu kayadan dolayı içine düştüğümüz sıkıntıyı aç bizden ya Rabbi dediği anda fen fıracet şey en koca kaya kaldıran Allah Teala biraz kıpırdaştı ama lasten ama sıkışmasın mümkün değil çıkmaları mümkün değil ne kadar zayıf olsan da çıkamazsın çok az açıldı biraz hava geldi biraz ışık geldi. Ne zor iş ya! Ama adamda ne ihlas varmış! Kayayı oynattı ya! Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kâle lâ ikincisi İkincisi dedi ki bu sefer Allah'ım mekanetli ibne tu'ammin Ey Allah'ım! Benim bir amcamın kızı vardı. Kânede habbennâsi ileyye Ona aşık idim. İnsanlar içinde ondan çok sevdiğim yok idi. Fe'eraddu alâ nefsiâ Onu bir kere zorladım e efendim ilişkiye girmek istedim. Vemtena et O benden kaçındı. Hatta Alemmet bihasenetüminesinin epey zaman kendini benden muhafaza etti. Senelerden bir sene e, yani başına bir kıtlık ve musibet geldi. Parasız falan kaldı. Feceatni bana geldi. Feataytu işte ben de 20 ve 100 dinar, 120 dinar para verdim ama alentukalliye beyne ve beyne nefse. Kendini bana serbest bırakacaksın. Ben ne ilişkiye gireceğim dedim. E dünyada en çok sevdiğim insana ulaştım. Parayı da verdim. Fefalet. O da ne yapayım dedi. Zor oyunu bozar. Hiçbir şeyimiz yok. Öleceğiz. Hatta ayda kadirtu aleya Ne zaman ben ona efendim her türlü imkan elime geçti. İlişkiye girme imkanlarına kavuştum. Kalet La uhillü leken tefudval İlla bir hakkıyı. Ben sana dedi, hakkını vermeden, yani nikah akdi yapmadan, aramızda nikah, meşru nikah olmadan, benim mührümü çözmeni, yani kızlığımı bozmanı helal etmiyorum dedi. Ha, helal etmiyorum diyorsun ama sen bunu kabul ettin. Parayı da aldın. Bu adam istese yine bu ilişkiye girebilir. Fakat Allah'tan kork manasına gelen bu sözü duyunca فَتِحَرَّجْدُ El buku aleyha ''Ben günahtan korkarak, Allah hatırıma gelerek, o imkanı elde ettiğim halde, yüz yirmi dinarda büyük para verdiğim halde ben onunla ilişkiye girmekten sakındım, günahtan korktum, فَنْصَرَفْتُ عَنْهَاۜ Ondan çekildim. ve وَيَحَبُّ النَّاسِلَيْ Ama nasıl bir şey biliyor musun? Ondan çok dünyada sevdiğim bir şey yok. O aşkı yaşayan tadam bilir. Benim gibi, kaya gibi adamlar ne bilir tabii. Bu sevgi noktasında, Elde edilmiş bir durum fakat günahtan kaçınmak mesela ve tarak bir de verdiğim altını bırak 120 dinar, senin 120 TL değil <gülüyor> 120 altın. anladın mı senin TL değil o zaman ne oldu altını da geri almadım alatabilirdi Allah men kütüf alcuza ey Allahım eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam başka bir işte desinler beğensinler, vay maşallah sana ne takva iş falan hiç sırf senin cemalini görmek ve rızana ermek için yaptıysam yani ihlas varsa bende bu işte فَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْلُف۪ي içine düştüğümüz bu sıkıntıyı aç bizden Allah'ım de öleceğiz burada فَنْفَرَجَتِ sahratu kaya biraz daha kıpırdandı غَيْرَنْنَوْمْ لَا ama yine çıkma imkanı yok. İşte bir o kadar daha açıldı. Işık geldi. Hava daha iyi geldi. Velakin çıkmaları mümkün olmadı. Evet, Ali efendim sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya devam ediyor. Ale saliz" üçüncü zat dedi. Evet, bu hadis-i şerifi kim rivat ediyor? Merak ettiniz. Buhari, Müslim, Nesai, İbn Hibban. Evet. Böyle muazzam bir hadis şerif. Allah <gülüyor> meniste üçüncüsü dedi ki, Ya Rabbi ben bir iş, işim için işçiler tuttum ve ataytu ejrao <gülüyor> hepsine paralarını verdim. Gayr aracülün vahid terakellediyle uedep bir adam kaldı. İstemiyorum şimdi dedi falan. Neyse almadı parayı almadan gitti. Fetem <gülüyor> ya bunun kaç lira? 100 lira. E ben şimdi bu para benim değil ki bu adamın alnanı teri. Adam da almadı gitti. Ne yapacağım? Ben bunun parasıyla Efendim koyun aldım. Bir iki koyun neyse o koyunu da yetiştirdim, baktım, büyüttüm. Hatta kesrot münül enval malları çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Yıllar geçti. Adamın dağlar dolusu malı oldu. Fecan ibadeh'in bir zaman sonra çıka geldi. Fekale Abdullah dille yegri dedi ey lan kulu ben sende çalıştım ya kaç sene olmuş? E ee, ücretim lazım değildi o zaman şimdi lazım hadi ver. <gülüyor> ya o mübarek adam veriyoruz almadın gittin ya. Ben senin ücretini ne yapaydım? Fakat külümateramın hacir rakik. Ya sen yıllar yılı gelmedin. Ben de senin paran çalış Ne olacak on sonra? Baştan demedi ona. Dedi bak şu dağı görüyor musun? e ee, Burada ne kadar deve varsa, ne kadar inek varsa, ne kadar koyun varsa, ne kadar köleler de var. O parayla almış para artık çatır. Hizmetçi hepsi senin. Fakale Abdullah ile testezi. Dedeye Allah'ım kulu benlen dalga geçme ya. Niye alay ediyorsun dalga geçiyorsun kardeşim? 50 lira, 100 lira bir paramız var. Neyse o zamanki dirhemler. Ver bir paramızı ya. Fa'ul dini lastezi Ya o ben seninle niye alay edeyim arkadaş? Senin paranı çalıştırdım. Kendim paramı çalıştırsam, nasıl ticaret yapıyorsam aynı şekilde muhafaza ettim ve istismar ettim. Yani semerelendirdim tu ve bulan hepsi senin paranın mahsulüdür. Al git ya. Feghadehu kullu adam da hepsini aldı. Festakav sürdüsülük dedi. Hadi önüne düşürdü. Felemyetruk minüşeyn. Bir koyun, küçük bir kuzu bile bırakmadı. Allah men kuntü fehal tuza'al kemtigavetike. Fefrucan na manih. Ey kurban olduğum Allah. Ben bunu sırf senin rızan için yaptıysam. Senden gayri hiçbir şey düşünmeden o desinler, ne cömert adamsın, ne kadar takva sahibisin. Ya işçinin malını sen koy kenara dursun, yüz lira, yüz lira gelince verirsin. Ne uğraşıyorsun bir de bu kadar masarif ediyorsun. Bu adamın parasını, koyununu, devesini artırıyorsun ya. Bunların yemi var, yemeği var, bakımı var, bilmem ne var yani. Koca sürüler olmuş, kendinden masraf ediyor. Hiç bir kimsenin bir şey demesini, methetmesini övgüde bulunmaz. Hiçbir şey düşünmedim. Sırf senin rızanı kazanmak. İhlâs, Allah için yapmak. Yapmışsam, yok bir şey karıştıysa, adam nasıl güveniyor ameline bak, bir şey karıştıysa, lazım değil, kalalım burada ölelim. Yok ben bunu sırf senin için yapmışsam, فَفْرُجْ عَنَّا مَانَعْنُ ف۪يهِ Aç bizden bu düştüğümüz belayı. Der demez, فَنْ فَجَرَتِ السَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ Kaya tabii üçüncü defa, Hamle yapıp, Mevla tarafından da bir kudret ilahiyle açılınca yürüye yürüye çıktılar. Oh elhamdülillah! Yoksa orada ölecekdiler orası onların mezaresi olacaktı. Kemikleri orada kalacak. Kıssadan ise, bu kıssa değil, Hadîs-i Şerîf ve sahih, Bughârî ve Müslim'de de var. Şimdi tergîb teşvik yaptı bize. Ne teşvik yaptı bize? İhlaslı olun ey Müslümanlar! Yaptığınız ise sadece Allah için yapın ey müminler! Bak nasıl teşvik oldu bize. Peki! Biz bir göçük altında kalsak, bir mağarada tıkansak, bir asansörde kapalı kalsak, sesimizi duyuramıyoruz, telefonumuz yok, şarjımız bitti vesaire, şarj çekmiyor telefonu vesaire. Ümidi kestiğimiz zaman, ey kadın erkek Müslüman, hacısı hocası, sofisi salihi, tarikat eli, ben zaten sizin kadar amelim yok. Hepinize sesleniyorum. Önce asi nefsime, sonra ses sesleniyorum sırf Allah için yaptım dediğiniz ve başınız belaya düştüğünde, ey Allah'ım eğer bu ameli sırf senin için yaptıysam başka hiçbir şey ortak etmeden, sırf senin rızan benim niyetim ve kastım ise kurtar beni bu beladan diyebileceğiniz bir ameliniz var mıdır? Yoksa böyle bir belaya düşmeden evvel böyle bir salih amel hazırlayalım Allah için. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. O sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhü sallallahu aleyhi ve teslimen kettir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.